Lambalı duvarların tavanların arasında mermer masalar. Bu masaların etrafında birçok adamlar ya gazete okuyor ya yavaş sesle konuşuyor. Şu halin bir ayni. Bir fark varsa o da biraz daha kapalı, kasvetli olmasından ibaret. Kahve kahve dolaşırız demiştim. İsterseniz Paleste Kristali'nin Konkordiya'nın yanlarında cam kapılı, içi daima gürültülü, kapısı açıldıkça sokağa dumanla karışık bir karık kadın sesiyle, bir çatlak keman ahengi fışkıran kahvelerden birine gidelim. İşte Beyoğlu. İşte Beyoğlu'nun zevki ahmet şevki efendi güya beyoğlu'nun şu derece zevkten mahrumiyetine rağmen mashar olduğu rabite hiddet etmiş gibi öylesine niçin geliyorsunuz dedi o muhtelif sebepler var beni sormayınız ben her yerde eğlenirim hatta bir mahalle kahvesinde bile beni tetkikat icrasına müsait bir yere götürünüz kafiydir saatlerce oturayım beni düşündürecek şeyler bulurum Bey olundan zevk alanlar içinde benim noktayı nazarımın hepsini koyanlar belki çoktur. Varsa ekalleiyeti teşkil ederler. Ekseriyet Siz 15 sene evvel niçin gelirdiniz? Ahmet Cemil'in bir gülümsemeyle refakat eden bu sualine Ahmet Şevki efendi bir sırıtmakla cevap verdi. O devam etti. Ekseriyet sebep olmadan gelir. Herkes geldiği için yahut başka gidecek bir yer olmadığı için, daha doğrusu bir itiyat eseri olarak. Ne derseniz deyiniz, her gece şu demin saydığım kahvelere bir bakınız. Buralarda ta Aksaray'dan, şehzade başından, öteden beriden gelmiş yüzlerce adamı görürsünüz. Ta gecenin yedisinde, sekizinde avdet etmek zahmetine katlanacaklardır. Sebep? Ben bu akşam Beyoğlu'ndayım diyebilmekten ibaret bir itminan yahut ertesi gün kalemde aman dün akşam ne kadar eğlendik tarzında bir yalan. Ahmet Şevki efendi evvelkinden daha geniş bir nefes aldı. Aman sıkıldım. Seninle ne yapalım bilir misin? Yağmur dindi. Hafif bir serinlik var. Şuradan açık bir tramvaya bineriz. Şişli'ye kadar gider geliriz. Biraz ciğerlerimiz sahra havasıyla tazelenir. Ondan sonra gider yemeğimizi yeriz. Daha sonra Ahmet Cemil, Refiki'nin Şişli'ye kadar sahra havasını bulamayacağına güldü fakat muhalefet etmek de istemedi. Oraya kadar azimet ve avdet seferini ettiler. Yolda Ahmet Şevki Efendi, ikide bir de sahra havası arayan ciğerlerini şişirmeye çalışarak, ''Şu raciyi ne yapacağız? Bilmem nasıl etmeli?'' diyordu. Ucuz olsun maksadıyla Ahmet Cemil, Refiki'ni Glevani sokağında Labella Venezia lokantasına sevk etti. Ev yemeğinden başka yemeklere alışmamış adamlara mahsus bir tiksintiyle yemek yediler, kahvelerini bir de nargile içmek üzere Tepebaşı bahçesinin karşısındaki kahvelerden birine gittiler. Bir kere İzmir'e kadar gitmiş olan Ali Şekip, bu kahvelerin umumuna birden İzmir kahveleri namını vermişti. Ahmet Şevki Efendi buradan pek ziyade haz etti. Karşılarında bahçenin yemek fasılasına müsadif olan şu saatte fenerleri söndürülmüştü. Bahçe gözlerinin önünde bir sahra gibi görünüyordu. Burada yağmur yemiş ağaçlarından müntişir latif bir kır kokusu vardı. Ahmet Çevki efendi "Aman ne güzel, ne güzel." diyordu. Sonra birdenbire Ahmet Cemil'in kolunu çekti. "Baksana, baksana. Racih değil mi?" Racih bahçenin kenarından ayaklarına, bacaklarına emin olamayarak yavaş yavaş yürüdü. Ahmet Cemil "Oraya gidiyor olmalı. Biraz sonra biz de gideriz, değil mi?" dedi. Palastikristal'in merdiveninden çıkarken Ahmet Cemil Refik'ine dedi ki, işte İstanbul'un en yüksek eğlence yeri ve kendi şivesine uydurarak tercüme etti. Kasrı bir loğur. Kadri itibarıyla mı, irtifai itibarıyla mı? Her iki suretle. Dar, pis, kademeleri aşınmış, sıvaları, duvarları kirlenmiş merdivenden yavaş yavaş çıktılar. Kendilerini müskirat kokusuyla dolmuş, kapalı kalmış, ağır bir hava karşıladı. Hindüs kalabalık yoktu. Bir iki masanın başında vapurunun limanda bir gecelik Meksim'den istifade ederek beyodunda şu zevk alemine düşmüş siyah tırnaklı, ateşin karşısında kavrulmuş simalı bir ateşçi, iki genç, galiba dükkanları erkence kapanmış civar tuhafiyecilere mensup iki satıcı, bir kenarda hizmetçi kızla kırklık şişman bir karı Fakat hizmetçi kızlar herhangi yaşta olursa olsun daima hizmetçi kızdır. Tenhalıktan cesaret alarak şakalaşan, pervasız, teklifsiz tavrına, kahve sahibinin gözü önde mülatafadan çekinmeyişine, iri iri kahkasına, hatta masaların arasında kızı kovalayışına bakılırsa kahvenin alışık müşterilerinden biri olduğu anlaşılan kır saçlı bir adam. Ötede biri de başlamak saatini bekleyerek dinlenen çalgıcı kızlar. O kadar. İki arkadaş şu tenhalık içinde nereye oturacaklarını birden tayin edemediler. Ahmet Cemil biraz tereddütten sonra şuraya dedi. Sahnenin yanında bir kanepeye oturdular. Daha pek erken racı gelmemiş. Fakat şimdi müdavimler sökün ederler. Şişman karı bir aralık Mustafaat ağşığından kurtuldu, geldi, ellerini masaya dayıyarak durdu, emir bekledi. Ahmet Cemil "Eklemana ta." dedi. ''Şişman karı masaya sekiz on tane kibrit bırakarak gitti. Beş kuruşa gece yarısından iki saat sonraya kadar şu kanepeyle masayı satın alıyoruz.'' Ahmet Şevki Efendi limonatayı içemedi. Ahmet Cemil güldü. ''Buranın en nefis içkisi. İsterseniz kahvesinden ziyade nohut unuyla pişmiş bir kahve elli kere cevzeye atılmış, çamurlaşmış bir çay içebilirsiniz.'' Kısa boylu, omuzları kabarık, başı dik, bıyıkların ucu kıvrılmış şeft orkestra. Ahmet Cemil bunu zihnen Serdar Zümre-i Musikiye diye tercüme ediyordu. Kemanın yayı ile nota sehpasının üzerine vurdu. Ahmet Cemil gürültü başlıyor dedi. Ötede beri de yorgun bir tavırla her gün aynı itiratla tekrür eden, maişet külfetinin iptida sahibine intizar ederek dinlenen, kapalı yerlerde yaşamaktan, her vakit sofrayı yarı aç yarı tok terk etmekten, gündüz uyuyup gece pis hava teneffüs etmeye mahkûm olmaktan sararmış, sımasında renk uçmuş, gençlik nazarını şimdiden fitûr bürümüş güzel çirkin yahut hem güzel hem çirkin hem genç hem ihtiyar 8 10 lehli kız pinek dedikleri yerlerden yorgun tavurlarla kalktılar. Kimisi kemanını aldı, kimisi davulunun başına geçti. Reis bir ciddi tavırla yayınına bir daha vurdu. O vakit bütün o iyi ahenk edilmemiş kemanlar şüpheli bir muvazene ile en histen mahrum kulakları isyan ettirecek bir tenafürle her gece çalına çalına sanki yıpranmış bir galopla kim bilir kaç yüzüncü defa tekrar başladılar. Ahmet Cemil bir aralık zavallı mahluklar dedi. Sonra bu biçareler hakkında düşüncelerini, merhamet hislerini refikine tefsir etti. Kim midir şu betba kızcağızlar? Bu kemanlardan davullardan, şu perişan nameleri kopardıkça neler düşünürler? Hepsinin ta uzaklarda Almanya'nın, Avusturya'nın, Bohemya'nın kaybolmuş bir köyünde bir aile ocağı vardır. İhtiyar bir baba ki artık kendisi için gittikçe hisset gösteren topraktan ailenin ekmeğini çıkaramıyor. Çökmüş bir valide gözlerinde gözlük, kulibenin bir tarafında çorap örüyor daima. Çünkü çocuk bir değil. Onların hepsine ayaklarını sıcak tutacak birer çorap lazım. Fakat yetiştirmek mümkün değil. Ne çorap yetişiyor, ne ekmek. Çocuklar o kadar çok ki bunları ayıklamak lazım. Her birini bir tarafa sevk etmek, ekmek bulacak bir yere göndermek icap ediyor. Çocukların en büyüğü kız, evlenecek. Çeyiz ister, nişanlısı var. Fakat para nereden bulmalı? Bu vakit ailece düşünülür. Her gece bütün erkan hazır olduğu halde yorgun baba çorabını birkaç dakika bırakarak gözlüğünü alnının üstüne kaldırarak dinleyen anneye tasavvurunu izah eder. Geçen gün müracaat eden herifin teklifini kabul etmekten başka çare olmayacağını anlatır. Nihayet iki katre yaşla bu bahse hatîme verilir. Evin kızı gidiyor. Nereye? Kaza rüzgarı nereye sevk ederse gidecek bir köşede senelerce keman çalacak çeyizini habbe habbe toplayacak istikbalinin ekmeğini buralarda kan kusarak aç yaşayarak tane tane tedarik edecek sonra senelerce müteassiri olduğu aile ocağına abdit edince ya babasını ölmüş bulacak ya komşunun kızını almış olan nişanlısını görüp oraya yığılı verecek yahut hiç olmazsa kollarına atılmak için hayatının en zengin parçasını feda ettiği aşığından Zavallı sevgilim, ne kadar bozulmuşsun tarzında bir serzeniş işitecek ve sonra Mesut onunla çalışacak. Bir gece hiç unutmam, yine buradayım. Şu Dawlji'yi gördünüz mü? Bir aralık gözüm ilişti. Önündeki notaya değil, biraz aşağıya bakıyordu. Dikkat ettim. Süzgün gözlerle biraz mütebessim, reise ve halka göstermekten korkarak gizlice bir mektup okuyordu. Bu mektup acaba kimden? O vakit gözlerimi çehresinden ayırmadım. Ara sıra nöbetini kaçırmaktan korkarak notaya bir göz atıyor, sonra hemen yine mektubuna bakıyordu. Gözlerinin şu mektuptan notaya, notadan mektuba seferi esnasında ne büyük fark vardı. Notaya geldikçe ciddi bir nazar, mektuba döndükçe tatlı bir tebessüm. Acaba şu pis kahvenin, şu murdar sahnesi karşısında, şu gülünç molsakiinin arasında o mektuba gözükleştikçe ne görüyor? Hatıratının arasından neler geçiyordu? galiba nişancısından gelmişti. Şüphesiz o askerliğe gitmiş, bu çeyiz toplamaya çıkmıştı. Her ikisi de günleri sayıyorlar. Ara sıra o kışlanın bir tarafında acele karalanmış bu murdar karanlık bir odanın penceresi kenarında arkadaşlarının istihsaklarına rağmen yazılmış mektuplarla dudaklarını yakan Buse ihtiyacına bir tesliyet kevseri serpiyorlar. İnanır mısınız? Bunların hemen hepsi namustudur. Fonksiyon çirkesi içinde yüzdükleri halde hemen hepsi memleketlerine abdet ettikleri zaman nişanlarına izdivaç elini pak ve saf olarak uzatırlar. Birisini tanırdım. Bunlardan birine taaşk etmişti. Zavallı çocuğun bütün meyus aşkına karşı kızdan bir ümit cevabı çıkmadı. Fakat gariptir ki kız da meyus âşığıyla beraber ağlar. Hiç Kim bilir belki o nasipsiz sevdaya karşı samimi bir merhamet hissettiği için. Bu gece dinlemek nöbeti Ahmet Şevki Efendi'ye gelmişti. Refiki'nin bazı esaslara bir teallik bahis açtıkça mukaddimeden uzaklaştığı kadar hatime vermek maksadından da ayrıldığını bilirdi. Fakat şimdi Ahmet Cemil'in devamına diğer bir mani vardı. Kahvenin içi... Tekşitli bir gürültüyle doluyordu. Ayak vuranlar, bastonlarını iskemlelerine çarpanlar, biz biz feryadı ile bağıranlar devamına mani